Elhamdülillah ve selamu aleyh rasulillah. Her ezanla Kamet arasında iki rekat vardır. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz günahları döküyormuş. Bu durumda yatsı ve ikindi namazından önce bu rekatı kılmak bid'at mı olur diye bir soru sormuşlar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ezanla kamet arasında e, namaz vardır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Doğrudur. Ezanla kamet arasında kişi iki rekat kılabilir. Yani onun meşru delili budur. Meşru delili bu olduğu için iki rekat Allah rızası için namaz kılabilir. Ve yine her abdestten sonra iki rekat kılabilir. Bu da meşru delilleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bunu yaparsa ey onun ee, günahları bağışlanır diyor geçmiş günahları küçük günahları peki bu durumda yatsı ve ikindi namazından önce bu dört rekatı kılmak bidat mı olur şimdi ikindiyi önce ele alalım ikindiden önce zaten Allah Resulü selam, kim ikindiden önce dört kılarsa Allah ona rahmet etsin buyuruyor dua ediyor ancak gayrimüekked sünnettir yani devamlı kıldığı bir sünnet değildir ancak bugün birisi devamlı kılsa bundan ötürü ecir alır. Çünkü aleyhissalatü vesselam sahih bir hadis. Diyor ki kim kılarsa İmam Erbani rahimahullah tasih ettiği bir hadistir. Kim kılarsa diyor Allah ona rahmet etsin. Yani bunu ikindiye nispet ederek kılmasında, e, kılması sünnete uygundur. Yatsıya gelince yatsıdan önce sünnet yoktur. Yatsı namazının farzından önce sünnet yoktur. Peki böyle bir sünnet yokken e, ben bunun yerine iki rekat abdest kılayım, iki rekat da her ezanla Kamet arasında vardır deyip o boşluğu doldurmak yani oraya böyle bir namaz koymak doğru değil. Yani yatsıya nispet etmedikten sonra kişi mescide girer, camiye girer, isterse iki rekat tahiyat-ül kılar, isterse tahiyat-ül mescid e, kılmışsa yani önceden camiye girmiştir, sonra ezan okunmuştur. Her ezanla kâhmet arasında e, namaz vardır, hadisi. Gereğince kalkıp iki rekat ancak yatsıya nispet etmeden, demeyecek yani yatsı sünneti. Yani öyle o niyet, o kast geçmeyecek kalbinden. Ne yapacak? Her ezanla kâhmet arasında namaz vardır, hadisi. Gereği ne yapacak? Kalkıp iki rekat kılabilir. Efendimiz abdest almışsa bunun zaten 7-24 tabiri caizse yani geceli ve gündüzlü bu namazı kılabilir abdestten sonra. Ee, dolayısıyla e, buralarda bunu kılmak bidat değildir. Yani ancak derseniz ki bunu e, yatsıya nispet ederseniz o zaman bu bidat olur. O kendi haline müstakil bir namazdır. Yani ezanla Kamet arasında namaz vardır. Kalkıp iki rekat namaz kılabilir. Ezan okunup Kamet gelinceye kadar kişi bunu yapabilir veya girdi efendim e, e, tahiyetilmez çıt kıldı ve buna benzer dolayısıyla bunlar bir vakte nispet edilmeyecek müstakil namazlardır en doğrusunu bilen Allah subhanahu ve tealedir